Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Rauf Kösemem ve ortağım Damla Özler'le birlikteyiz. Yayın masamızda Ferah Kabil var. Canlı yayındayız. Bugün ilginç bir şey olacak. Bugünkü konuğumuz aynı zamanda programın sunucusu ve yapımcısı olan Damla Özler. Merhaba. Damla geçen hafta Brüksel'deydi. Orada bir toplantıya katıldı. E, ...DNS üyesi... ...9 iletişim ajansı... ...sosyal fayda üzerine e, çalışan... ...reklam ajansı ve... ...iletişim işiyle uğraşan ajanslardan oluşan... ...9 ajansın kurduğu bir... E, ...Avrupalı network... E, ...bu network... E, ...Good Food vs Junk Food başlıklı bir... E, ...şeye katıldı, panele katıldı... E, ...Bürksel'de... ...Damla oradan izlenimleri bize aktaracak... ...tabii mesele... ...iyi gıda olunca üzerine... E, ...biz de konuşacağız biraz karşılıklı olarak... Önce biraz etkinlikten bahsedeyim. Ee, Brükselde e, Uluslararası Gazetecilik ve İletişim Okulu tarafından düzenlendi e, bu konferans, mini konferans diyebiliriz. Bir gün sürdü. E, bunun içerisinde DNS Network ajanslarıyla e, birlikte özel bir sunum sesilesi ve ardından da panel yaptık. E, bütün ajanslara aynı brief verildi aslında. E, i̇yi e, gıda ve çöp gıda arasında iletişimsel olarak neler yapılabilir, burdaki alan nedir? Ona. Berbat, Berbat gıda. <gülüyor> Ee, fakat e, özellikle biz Dokuz ajans bunlardan yedisi sunum yaptı Özellikle birbirimizin sunumlarını görmedik ee, Bir silsile halinde sunum yaptık ama Hiç kimse bir öncekinin ne söylediğini bilmiyordu Çok enteresan bir şekilde Birbirini çok tamamlayan Çakışmayan, aynı şeyleri söylemeyen ama sonuçta aynı hedefe giden bir sunumlar zinciri oluşturduk. Bu çok ilginçti bizim için. Demek ki kültürel ya da yerel ya da yaratıcılık farkları en azından eğilimlerimiz sonuçta ajanslar olarak birbirinden fark arz ediyor. O farklar ne olursa olsun temelde söylenen şeyler hep aklın yolu birdir lafını getirdi benim aklıma. Uluslararası bir katılımcı... ...vardı karşımızda... ...katılımcıların hatta bir kısmı başka ülkelerden de... ...kayıt yaptırarak gelmişler... ...şu anda Avrupa'da yükselen önemli başlıklardan bir tanesi... ...trend olan önemli başlıklardan bir tanesi... ...hem tarım hem gıda... ...ki zaten e, küresel ısınmanın etkileriyle birlikte... E, ...tarım meselesi hepimizin birincil başlığı olacak çok yakında... E, ...bunu... ...tüketici açısından nasıl ele alabiliriz, kurumlar açısından nasıl ele alabiliriz... ...bunun iletişimini nasıl yapmalıyız, neler yapılabiliyor, neler yanlış yapılıyor... ...nerede eksiklikler var üzerine konuştuğumuz bir şeydi, etkinlikte. Şimdi başlık iyi gıda olunca, good food versus junk food... <gülüyor> ...olunca iyi gıdanın bir tanımını yapmak gerekiyor. Orada nasıl yaptılar bu tanımı... Bir de burada biz nasıl yapacağız ona da tekrar döneceğim konuşuruz. Şimdi çerçeveyi iyi çizmek gerekiyor. İyi gıda dediğimizde herkesin aklına tabii öncelikle sağlıklı gıdalar geliyor. Sağlıklı gıdalar içerisinde de e, işte organik e, ya da sadece organik değil. Pestisit olmayan temiz clean olarak konuşuluyor daha çok orada. E, temiz üretimi temiz yapılmış gıdalar. E, aynı zamanda sağlığa yararlı hani kalori şeker vesaire gibi e, maddeler üzerinden baktığınız zaman insan sağlığına zararlı olmayan gıdalar düşünülü. ...ilk etapta fakat aynı zamanda... ...iyi gıda dediğimiz şey... ...aynı zamanda iyi tarım uygulamalarıyla beraber... ...iyi ticaret uygulamalarını... ...sürdürülebilir tarım uygulamalarını... ...sürdürülebilir... E, ...bir tüketim ilişkisini de ele almak durumunda... ...hani çerçeveyi biraz genişlettiğimizde... ...sadece bir... E, ...yediğimiz gıdanın iyiliğinden değil... ...aynı zamanda o gıdayı soframıza getiren... ...sistemin de iyiliğinden bahsetmek durumunda kalıyoruz... Burada kavramlar var tabi şimdi bir, bir, kendim sorup kendim cevaplayacağım şeyler <gülüyor> olacak arada onu da söyleyeyim ama. E, burada kavramlar var işte biyo kavramı kullanılıyor demiştin sen. Eko kavramı kullanılıyor, Eko, ekolojik kavramı, organik kavramı kullanılıyor ama aynı zamanda da clean food ya da e, food geliyor. Clean olarak geliyor e, başına. Clean dediğimiz zaman e, organik olarak üretilmiş pestisit kullanılmamış e, ve insan sağlığına zararlı olmayan bir dahilinden organik bahsedin. olması mesela burada? Ee, üretim süreçleri içerisinde pestisit gibi malzemeler kullanılmadığı süreci yüzde yüz zorunludur değil ama biyo andan itibaren zaten organikten bahsediyoruz. Türkiye'deki gibi organik diye ayrı bir e, şey yok orada biyo dendiği zaman daha çok daha Brüksel'de gördüğüm ürün örnekleri öyleydi. Bir o olarak kavramı kullanıyorlar. Türkiye'de ayrı da ne oluyor ki? Organik her şeyin üstüne organik yazıyoruz biz zaten. Doğal. Bir şeyin yumurta sepetinin <gülüyor> içine biraz saman koyup yumurtaları üstüne koyduğunda onu organik olarak satabiliriz. Zaten en de. çok şaşırdıkları şey yani biz ajanslar arasında konuşurken en çok şaşırdıkları şey doğal ürün ve organik ürün arasında bir fark olduğunu <gülüyor> onlara anlatmış olmamızdı. <gülüyor> doğal zaten her şey doğal diye. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki şu anda Türk Türkiye özellikle tarım uygulamaları ve gıda meselesinde yolun başında e, etiketlemelerle ilgili yaşadığımız sorunları hatırlarsan zaten... ...ya da GDO'lu ürünlerin etiketlenmesiyle ilgili yaşanan sorunları vesaire hatırlarsak... E, ...bu süreçte hak mücadelesi ve tüketici hak, haklarının savunucusu olan pek çok grubun e, çok ciddi müdahaleleri olduğu olmaya da devam ediyor. Bu henüz biz buradaki kavramları tam en azından... E, Pazar açısından netleştirebilmiş değiliz. Netleştirmeye uğraşıyor sivil toplumda e, kamu sağlığı ile ilgili çalışan başka örgütlerde. Orada en azından bu kavram karmaşası epey aşılmış durumda. Öyle bir kavram karmaşası yaşanmıyor. Ee, burada e, bu meselenin... orada da hala sivil toplum meselesi gibi mi tartışılıyor? Şimdi aslında bu söylediğin tam olarak bizim yaptığımız sunumun temel stratejisine geliyor. Ee, biz İyi gıda dediğimiz şeyin iletişimine baktığımız zaman iki ana aks görüyoruz. Bu akslardan bir tanesi bizim burada çok sıklıkla kullandığımız bir aks zaten. Hem ürünler kendilerini pazarlarken hem e, sivil toplum e, iyi gıda üzerine bir şeyler söylerken. Talep ederken. Talep ederken. E, hem <gülüyor> bilinçli olan tüketicilerin zihninde baktığınız zaman bir kavramlar seti kullanıyoruz. Şimdi orada da söylediğimiz gibi... Yaptığınız iletişim aslında bir hikayedir ve o hikayeyi sizin kelime hazneniz oluşturur. Ve bizim bu mesele üzerine konuşarken konuşurken kullandığımız kelime haznemiz e, sürdürülebilirlik. Ve etik bir kelime haznesi. Yani iyi gıda dediğimizde işte adil ticaret diyoruz. Sürdürülebilir tarım diyoruz. işte Kim, organik üretim diyoruz. diyoruz vesaire, organik vesaire vesaire. Tüm bunlar bir kavram seti olarak bir kelime haznesi olarak etik ve e, sürdürülebilir politik. bir yere. Politik bir yere Hı -hı. denk geliyor. Oysa ki bir de aslında gıda ve tüketici dediğimiz zaman pazarın. ...ekonomik, ticari kelime haznesiyle birlikte bir de markalamanın kelime haznesi var. Ve bunlar çok fazla da örtüşmüyorlar bazı yerlerde örtüşseler bile. Ee, kırılma biraz burada yaşanıyor. Yani aslında tüketicinin diliyle konuşmaya başlayan bir takım ürünler var organik ürünler ee, ama çok ender örnekler. Avrupa'da da gördüğüm ajansların sunumla, sunumlarından da e, beraber olduğumuz kalabalıktan gelen sorulardan da gördüğüm şey daha çok şu... Her ne kadar oradaki pazar bizden çok daha gelişmiş olsa da hem erişilebilirlik açısından hem pazar penetrasyonu açısından hem tüketicilerin bilinci açısından Türkiye'nin olduğu yerden birkaç adım daha ötede olsa da hala kullanılan kelime haznesi. E, politik ve etik tarafta kalıyor oysa ki tüketicinin kelime haznesiyle konuşmaya başlayan bir iletişime ihtiyacımız yani şu, var şunu kastediyorsun ben tercüme edeyim e, lezzetli diye e, ürünleri satmıyoruz hala Hala onun doğal olduğunu anlatmak üzerinden gidiyoruz. Hatta lezzete referans verirken de işte dedemizin e, yediği gibi yani doğallık üzerinden referanslar veriyoruz. Dedemizin dinemizin tükettiğiyle aynı. Mis gibi kokuyor. Aynı domates gibi. Eskiden e, aldığım kokuyu Daha aldığım gibi. Daha nostaljik bir yere doğru. E, nostaljik ve politik aslında. Yani e, lezzetin kendisinden söz eden ya da işte bir çikolata reklamındaki gibi e, o lezzeti allayıp pullayıp ballandırıp anlatan bir iletişim dili kullanmak yerine... ...halen daha e, gıdanın doğallığına... ...ya da diğer gıdaların Organik, doğal olmaması için... bunu sürdürülebilir hayat vesaire evet. Ve diğer gıdalar doğal olmadığı için... ...bunu seçmek e, gerekiyor duygusuna hitap ediyoruz. Oysa bu gıdaların kendisinin... ...kendi başına bir albenisi var. Evet yani oradaki bütün iletişim ajanslarının... ...ki bu ajansların nerelerden geldiğini de söylemekte fayda var. Çünkü kültürel farklar... ...iletişimin temel dinamiğini değiştirmiyor aslında. İspanya'dan, İngiltere'den... E... İşte İtalya'dan, Türkiye'den biz vardık. Ee, Brüksel'den, farklı ajanslar var. Farklı Hı. kültürlerden gelen ajanslar. Ama toplam sunumlarda hep var olan vurgu şurada. Şimdi iletişim ne zaman gerçekten işe yarıyor? Bir ürün erişilebilir olduğunda... Ürünün erişilebilirliği de yani özellikle kitlelerden bahsediyoruz almalarını istiyorsak. Ürünün erişilebilirliği için de pazar penetrasyonu yani her markette bulabiliyor musun sorusu önemli bir soru. İkincisi de tabii ki fiyat. Fiyat da erişilebilir olmalı. Ama erişilebilir olduğunda iyi olduğunda vesaire bütün bunları kapsadı diyelim. Bir tane daha element kalıyor elimizde. O da arzu. Arzu uyandıran bir iletişim. Çünkü bizleri tetikleyen şey... ...satın almadığı ışını temelden tetikleyen şeylerden biri de arzu. Ee, en çok konuştuğumuz şeylerden biri oydu. Bir tane çok ikonik hamburger görseli var. Hepimizin zihninde var bu. Ve o hamburger görseline baktığımız zaman... ...üzerinde inanılmaz bir şey e, emek harcanmış bir görsel görüyoruz. Yani photoshoplanmış, o marullar oraya konmuş... ...o taraftan bir şeyler sıkılmış da... ...bunun için bir hani, e, yiyecek tasarımcısı ayrı, açcısı ayrı vesaire... ...müthiş bir ekip çalışmış vesaire. Tabii ki bu kaynakların böyle harcanmasının ne kadar iyi ve doğru olduğu tartışılır... ...onu bir kenara bırakıyorum ama... ...Karşı Kamp, tırnak içinde yine... ...Karşı Kamp bu kadar büyük bir yatırım yaparken iletişime... ...bizim bu taraftan o yatırımı yapmadan arzu uyandırmamız çok güç görünüyor. O yüzden de özellikle burada daha çok organik olarak kodladığımız ama iyi gıda diye bir genel çerçeve altına aldığımızda... ...iyi gıdanın iletişimini de bizim bu teknikleri kullanarak yapmamız gerekiyor ki... ...aynı derecede baştan çıkarıcı olsun dedik ve bunu örnek birkaç tane de çok iyi örnek gördük. Ee, buna ilginç örneklerden bir tanesi kahve olabilir, kahve e, pazarı olabilir... Kahve pazarında işte kitle tüketimine sunulmuş çeşitli kahveler var ve e, bu kahvelerin e, iletişimleri demin konuştuğumuz biçimlerde yapılıyor. Yani işte yılbaşına özel paketlemelerden tutun da e, insanların bu kahveyi içtiklerinde alacağı haza kadar giden bir çerçevede yapılıyor. Ama e, bu kahve pazarının içine bir organik kahve girdiğinde organik kahve aslında bunlardan çok söz etmemeyi tercih ediyor. Lezzetle anlatmıyor kendini örneğin belki de doğal olarak onun lezzetli olduğunun düşünüleceğini varsayıyor. Lezzetle, farklılıklarla ne bileyim uykusuzluğa, şeye, yorgunluğa, uykusuzluğa vesaireye karşı tepkileriyle anlatmıyor. Kahve kahve gibi anlatmak yerine onun fair trade olmasından ya da organik olmasından ya da fair trade derken adil ticaretten söz ediyorum e, Türkçesini kullanayım. E, bunlardan söz ederek gidiyor. Oysa kendi başına bir lezzet rekabeti edebilir bir özgüvene sahip olması lazım. Çünkü son noktada bir iyi gıda e, olduğunu iddia ediyor bunun. Bu da e, refleks olarak şöyle bir şeye neden oluyor izleyici de. Ya evet bunlar iyi güzel hani politik olarak ben doğru bir yerde duruyorum. Etik olarak da doğru bir yerde duruyorum ama öbürü daha mı lezzetli acaba? Duygusunu ya kışkırtıyorum. Bir de aşılması gereken bir bariyer de var. Çoğunlukla bir ön yargı bu. Kalıp yargı. Ee, şöyle bir şey var. Sağlıklıysa Tatsızdır. Oysa ki değil yani çok sağlıklı ve çok tatlı olma e, ihtimali e, mevcut. O, o alana yatırım yapılmıyor çok. Fakat böyle burada... düşünüyorlar dünyada da gerçekten? Türkiye'de öyledir şeydir. Hani bu ne kadar güzel şey varsa hepsi sağlıksız arkadaş lafını çok duyarız. Biraz galiba burada işte bu arzunun tetiklenme isteğinin arkasında biraz da böyle bir şey var. Yani o ikonik görsel sana hep çok lezzetli bir şey anlatıyor e, ve arzu uyandırıyor. Aynı arzuyu bu tarafta da uyandırmak istediklerine göre çok farklı değildir. ...diye düşünüyorum. Bir taraftan çok önemli bir şey daha var. Katılımcılardan gelen bir soruydu bu ve ben çok değerli buluyorum bu soruyu. Tamam tüketicide böyle bir istek uyandırmalıyız ve bunu vesaire, e, kullanmalıyız vesaire. Fakat bu arzuyu aynı zamanda yatırımcılarda da uya, uyandırmak gerekmiyor mu? Çünkü sen her ne kadar bir ürüne e, talep yaratırsan yarat... ...arz edilebilir olması da çok önemli. O yüzden de iletişimin... E, ...regülasyonlara yönelik, teşviklere yönelik... E, ...yatırımcılara... ...iyi gıda üretmeyi daha cazip kılacak... ...kanalları açabilecek... ...karar vericilere yönelik de önemli bir boyutu var... ...bunu atladığımızı düşündürmeyelim... ...derim. E, düşündürmeyelim ama buna ilişkin şunu söyleyeceğim... E, ...buradaki şeye baktığımızda... E, ...ortama baktığımızda, ürün ortamına... ...pazar ortamına baktığımızda... ...aslında bu tarafın e, kavram setim çok eksik olmadığını görüyoruz. Yani teşviklerin olması gerektiğini, kolay erişilebilir olması gerektiğini... ...devletin veya yerel yönetimlerin bu tür gıdalar için pazar alanları açması gerektiğini... E, ...bir e, yatırım planı içine bunun alınabilmesi için gerekli kredilerin verilmesi gerektiğini... ...benzerini enerji için de konuşuyoruz hep. Bu, bunları hep düşünüyoruz ve bunları daha çok konuşuyoruz zaten. Ama bu gıdaların... E, şey, gıdalar, lezzetsiz gıdalar olmadıkları ya da işte bir politik doğruculuk için katlanılması gereken bir beslenme biçimi olmadığını bunun <gülüyor> e, anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü bunları gıda olarak anlatmayı çok öne almıyoruz. Asıl mesele burada galiba. Demin ki e, şeyine dair de reklam, e, daha doğrusu marketing, mod modern pazarlamanın bir dörtlemesi vardır. E, 4P denir. Evet. Product, price, place ve promotion yani yeri bir fiyatımız olacak. Önce e, önce dediğim hani bir sıralaması yok ama ürünün bir fiyatı olacak, bir ürün olacak. Bu e, ürünün bir yeri olacak, bulunacağı bir yer olacak. Bir de bütün bunlar var olsa bile insanlara bunu anlatmazsanız yani promotion tanıtım yapmazsanız... E, ...o zaman bu ürün pazarda hala yer kaplamamış oluyor. Bunların tamamı olacak. Senin söylediklerinden benim çıkardığım... Biz henüz e, bu good food denilen meselede iyi gıda denilen meselede de, tanıtım tarafını kendiliğinden bu ürünü pazara çıkarmakla yapacağımızı varsayıyoruz. Bununla ilgili bir, özel bir tanıtım e, duyuru demiyorum yani tanıtım hani arzu evet. yaratma dediğin e, meseleden söylüyorum. ...özel bir tanıtım yapma gereğini henüz hissetmiyoruz. Fakat tam bu noktada... ...bir de orada e, öğrendiğim... ...çok ilginç bir şeyi de söylemekte fayda var. İletişim neden? iletişim profesyonellerine... ...ve özellikle sosyal fayda üzerine... ...iletişim yapıyorsan... ...o da neden bu alanda uzmanlaşmış... ...iletişim profesyonellerine bırakılmalının... ...cevabı sanırım. E, Brüksel şey... ...Belçika Adil Ticaret Komisyonu'nun... ...başkanı da konuklarımızdan biriydi. E, o da iletişim üzerine bir sunum yaptı... ...ve o sunumda öğrendik ki... E, Fair Trade e, Belçika çapında bir kampanya yapmış ve bu kampanyayı e, adil ticaret ürünlerinin satışını arttırmak üzere planlamış. E, çok da güzel çok çekici bir kampanya yapmışlar bir e, reklam ajansıyla çalışmışlar ama sosyal fayda alanına dair herhangi bir deneyimi olmayan bir reklam ajansıyla çalışmışlar. Ve sonunda Adil Ticaret Örgütü'nün e, Brüksel kampanyası... E, ...reklam kurulu tarafından e, tüketiciyi yanlış tüketime yönlendirdiği gerekçesiyle kınama almış. İçeriği ne? İçeriği şu, e, bir hafta belirlemişler. O bir hafta boyunca istediğin kadar tüket, nasıl istersen öyle tüket diye bir kampanya yapmışlar. Yani cinsellik vesaire değil, doğrudan sorumsuz tüketime teşvik ettiği gerekçesiyle... <gülüyor> Kınama almışlar bunu da anlatıyorlar çok iyi öğrendik biz bu şeyi çok dikkatli olmamız lazım diye ama e, şey enteresan bir anekdottu. bunun hemen arkasından bir kısa ara verelim mi çünkü şarkımız da bugünkü bununla çok ilgili Killer Flix'ten e, Sonsuz Tüketim e, Massive Consumption şarkısını dinleyelim dinleyelim I'll have some clam chowder followed by beefsteak on rye pumpkin pie with cream and coffee i want a green salad on the side don't forget the french fried pizza pie garlic and anchovy i keep Side order. I gotta stay fit, stay alive, eat food to sustain a non-stop high-grade performer. Ready on clutch, go easy on the hills, and you'll get a lot of mileage out of. Sure keeps running me down Don't you know that you got eat food Don't you know that it's good for you I'm a maximum consumption not stop machine 94.9 Açık Radyo'da Diğerkam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Feryal yayın yayınlasımızda ve canlı yayına devam ediyoruz. Ben Brüksel konuğu olarak katılıyorum <gülüyor> bu hafta. Ee, bir düzelti yapalım hemen. Ee, benim zihnim tabii ki The Killer Flicks'e gitmiş ama The Kinks'ten dinledik parçayı. Kings, the Kings. Kings. Aha, yes. Kings'ten dinledik. Ee, bu düzelti yaptık. Devam ediyoruz. <gülüyor> Şimdi orada bu toplantıda bu Good Food denilen şeyi biz insanlara nasıl anlatacağız üzerine de konuşuldu. Hatta bir ön, biz burada bir ön çalışması yaptık. O çalışmadan sonra bir şeyler çıkarttık. Onlar orada anlatıldı filan. Ve bunu işte Good Food For başlığıyla koyduk. Şimdi orada o Good Food For What... <gülüyor> <gülüyor> tamam. yani iyi gıda ne için Kim ee, için <gülüyor> Şimdi tabii İngilizce'de yaptığımız bir oyun var orada Hem e, for for için anlamına gelen for Hem de dört anlamına gelen for olarak kullandık Şöyle e, Şimdi insanlar zihin haritalarında bir takım kavramlar belirliyorlar Ve bu kavramları bir şeylerle ilişkilendiriyorlar Biz iletişimciler olarak bu kavramları doğru şeylerle ve kendi markamızla ilişkilendirerek bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz Ve o çerçevenin içinden bir öykü anlatıyoruz Yaptığımız Hemen söyle burada şunu söylemekte fayda var bu bir ultra yaratıcı fikir değil bu fikir çok kullanılan bir fikir bu zaten bir tür kreatif beyin fırtınası için hazırlanmış bir şeydi yani bu bir şeydi ne denir kreatif bir ifti diyelim kreatif çalışmanın kendisi değildi. Evet, e, işte bizim yaptığımız şey de biraz önce söylediğim zihin, zihin haritasını toparlamaya yönelik e, bir şeydi. Öyle konumlandırdık. Çünkü şöyle bir şey var, iyi gıda dediğimiz zaman ilk programın girişinde de konuştuk. O kadar çok kavram var ki, hani sürdürülebilirlik, adil ticaret, e, tarım uygulamaları vesaire... ...aynı zamanda işte sağlık, şeker, obezite tartışmaları... Çok fazla tartışmanın, çok fazla bazen de teknik terimin olduğu e, ve çok terimin konuşulduğu bir alandan bahsediyoruz. Ama tüketiciyle konuşurken e, bu kadar çok şeyi aynı anda ve farklı açılardan anlatmak çok güç. O yüzden toparlamak gerekiyor. Ve o toparlamayı yaparken de o şemsiyeyi anlaşılabilir... ...ve daha basit bir dille kurgulamak gerekiyor. O yüzden de biz kavramlar haritasını bir baştan ele almayı önerdik aslında. Burası yaratıcı çalışma olmayan kısmı tam da bu. Ve bu kavramlar haritasını nasıl toparlayabiliriz diye baktık. Ve good food for you, your neighbor, e, işte şey sen, komşun, kasabın... ...sana bunu getiren e, şey, e, kabzım al vesaire herkes için yani e, için... ...olmalı dedik. Zaten bu çok basit... ...bilinen de bir şey. Dünya için, iklim için... ...zira e, özellikle... ...et endüstrisinin... E, ...küresel iklim değişikliği üzerinde ciddi... ...etkileri olduğu da araştırmalarla gösteriliyor. Yani hem gezegenimiz için... ...hem topluluklarımız için, hem çocuğumuz hem kendimiz için... ...iyi gıda. Peki... ...nedir bu dört tane şeye nasıl toplarız... ...diye baktık. O zaman da şunu gördük. Birincisi... ...clean dediğimiz temiz gıda. Temiz gıdanın içinde evet... ...bir yandan pestisitlerin olmaması... ...üretim e, şartları sana gelirken kullanılan şartlar vesaire var ama aynı zamanda clean demek e, sadece sağlığa zararlı olmamak değil. Aynı zamanda adil ticaret ürünü de olması onun temizliğine delalet. Aynı zamanda e, lokal olması da daha temiz bir üründen bahsediyoruz demek. Çünkü evet. Çin'den getirilen e, X e, ürününü burada yerken onun hani ne kadar organik üretildiğinin çok da önemi kalmamaya başlıyor. Çünkü ciddi bir e, karbon salınımı sebep oluyor gibi. O yüzden clean bütün bunları e, kapsayan bir kavramdı. Arkasına da healthy dedik tabii ki sağlıklı. Accessible dedik çok önemli. Erişilebilirlik çok çok çok kritik bir şey. E, hem fiyat açısından hem de e, bulunabilirlik açısından erişilebilir olması lazım. Ve tabii ki o güne kadar da çok fazla kullanılmayan tasty kavramını ekledik. Arzu için lezzetli olması gerekiyor. Eğer bunları toparlayabilirsek o zaman good food for ...all yani hepimiz için iyi gıda oluyor. Evet, evet. Burada kritik e, nokta... ...bugüne kadarki e, politik argümanların... ...üstüne bir de lezzeti... E, ...güçlü bir şekilde eklemek gerektiğinin... ...altını çizmek oldu. E, programın sonuna geldik bu arada. E, hmm. İyi gıda için... ...iyi program yapmışızdır inşallah. E, diğer kamdaydık ...Açık Radyo'da 94.9'da... ...Canlı yayında Feryal Kabil vardı... ...yayın masamızda. Ben Rauf Kösemen... Ben Damla Özler... Hoşça kalın diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Aynı saatte Salı günü. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.